Nerede bu adam ya? Ya acıbat. Birader program başlayacak. Acıbat. Shu. Allah Allah. Nerede bu adam ya? Ben çıldıracağım. Madem öyle, ben tek başıma yaparım programı. <gülüyor> Nasıl açıyordu bu herif? Ha? Ha şey diye şey, bir şey diyordu. Evet hoş geldiniz. Buyurun. İçeride aile salonumuz var. Yok ya. Böyle değildim o. Gördüğümüz başımıza geleni dur bakayım. Aa, hoş geldiniz. Neden eliniz? Hoş geldiniz. O da değildi ben. Ne, ne diyorum adam? Ha. Hoş geldiniz. Beş gittiniz. Hayır ya o da değil. Allahım yarım. Ay ağlamak istiyorum vallahi. Ha buldum buldum. Efendim. Hoş geldiniz. Sevaplar getirdiniz. Oh be. Şükürler olsun. Bir, iki, bir, iki, bir, iki. Ana ana ana başladık. Bay bay bay Bir, iki. Eh he uap kış kış kış be. kış kışma kış Yahu korkma Karagöz'üm, korkma benim. Bir, iki, bir, de, iki. Sen sen, sen, sen, sen de kimsin be adam? Aşk olsun birader, benim hacivat Allah Aa, Allah. Ah, e, e. İddat! Stüdyoyu bastılar, yetişin. Komşular, polis yok mu? Polis! Karagöz'üm, ne polisudur? Adam kaçırıyorlar, adam öldürüyorlar. Uzaylılar stüdyoyu bastı ipten. Hay Allah iyiliğini versin Karagöz'üm. Hay Allah da senin müstehakını versin. ...birader, çıksana sen o masanın altından. Ya hakikaten bizim Hacıvat'ın sesine benziyor. Dur bir bakayım sana. Ah, hakikaten Hacıvat'mış bu ya. <gülüyor> İyi ki geldin Hacıvat. Az önce stüdyoyu bastılar, bağıra bağıra içeri girdiler. Ellerinde makinalı tüfeklerle beni tehdit ettiler. Karşı koyacaktım ama e, 38 bilemedin 48 kişi olunca başa çıkamadım. Yalnızca 18'ini yere serdim. Atma karaklasım atma. E, atmadım zaten atmadım. Pencereden aşağı atacaktım ama çok ağırdı atamadım. Sallama karaklasım sallama. Sallıyorum sallıyorum kolundan şöyle bir tutup balkondan aşağı sallıyorum. Tam o sırada sen geldin ben de adamı acıyıp bıraktım. Yeter ama kara saçmalıyorsun yine. Ben sağlıklı yaşam için spor yapıyorum bak. Bir, iki. Bir, iki. Bir, iki. Bu nasıl bir spor be? Adam savaşa gider gibi. <gülüyor> aklım başımdan üştü. Hem çekmişsin garip kıyafetleri, bunlar ne? Eşofman mı? Evet Karagöz'üm. Neyse neyse efendim. Sen programı açtın mı? A açtım mı Öyleyse haydi bakalım. Başlıyoruz şimdi spora. Ya dur be hacı bak. Ne sporu? Ben bu yaştan sonra spor mipor yapamam. Olur mu Karagöz'üm? Olur mu hiç? Şu kilona baksana. Resmen Dubai'ye döndün. Bir an önce spora başlamalısın. Yoksa maazallah... Doğru söyledin acaba. Ben iyice rahatsız oluyorum artık. Ee, ne diyorsan yapmaya razıyım ben. O zaman başlıyoruz Karagöz. E. Benim yaptığım hareketlerin aynısını yapıyorsun şimdi. Hadi başlıyoruz. Bir, iki. Bir, bir iki. Bir, ay ay ay ay bir, ay ay ay. Bir, iki. Bir, iki. Bir, bir, bir, bir, bir, iki, iki buçuk, üç. Ah, ah, ah. Anam, anam, anam, anam, uf, Durmak yok Karal Gözüm, durmak yok, devam ediyoruz. Bir, iki, daha seviyorum. Bir, bir, iki, bir, iki, Aferin Karal Gözüm, ki. hadi bakalım. Bir, bir iki, bir, bir iki. iki, bir, iki. Evet, şimdi yavaşlıyoruz Kara Gözüm. Bir, iki, bir, iki bir ki karagözüm, karagözüm. bir ki tamam, bir ki nasılar bir ki duramıyorum acaba bir ki nasılar duramıyorum efendim bir, dur sana, bir ki durana kadar bir durabilsem ben sana göstereceğim bir ki Yahu, bir ki, dur, bir, bari ki. De sen bir ki acaba çabuk durdur beni yoksa ölüme katıp seni tepeliyeceğim abi kızım duramıyorum vallahi bir, seni ki. vallahi böyle giderse çöp gibi kalacağım acaba durdur beni çabuk bir dur, ki dur, dur, böyle olmaz ben bir, programı kapatayım sonra bir, seni durduruz evet bir ki, bir Efendim bir kusura ki, bakmayın ki, Bugünlük programımızın da bir sonuna geldik Her ne kadar sürçülisan ettiksek e, Afolay af Acıvaz benim fişimi bir yerden çeksene birader Açık kaldım film bitecek Tamam abicim şimdi sondaki anonsları yapıyoruz Bak Savaşçığım en ucuzu bu Seslendirme sanatçısı bu pot kırmayalım Kapanışı bununla yapıyoruz her şey iyi gidiyor hadi bakalım Buyur abi sen e, Aynen aynen buyurun abi